Yaşam için Merhaba, binlerce yıllık zeytin ormanlarının var olduğu ve kadim zeytin kültürünün yaşatıldığı İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyü, JES yani Jiyotermal Enerji Santrali tehdidi altında. Bölgede hayata geçirilmesi planlanan JES projesinde Jiyotermal Sondaj Kuyuları ile yardımcı kaynak olarak da rüzgar ve güneş enerjisi yer alıyor. İzmir Yarımadası'na özgü erkence türü zeytinliklerden oluşan bölge aynı zamanda organik tarım, küçükbaş hayvancılık gibi üretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdüğü kadim bir üretim havzası. Susamurundan tilkiye, orkide türlerinden nesli tehlike altında olan üveyiklere kadar pek çok canlıya yuva olan Orhanlı Köyü, biyolojik çeşitlik için uygun ekosistemler sağlıyor. Orhanlı'da yapılması planlanan Jeotermal Enerji Projesi'nin buradaki yaşamı ciddi ölçüde tehdit edeceği söyleniyor. Ges projelerinin hayata geçtiği diğer bölgelerde olduğu gibi temiz su kaynaklarını, toprağı ve havayı kirletecek, vadinin mikroklimasını bozacağı söyleniyor. Orhanlı Köyü, Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve köy sakinleri daha önce köylerinde açılan CES kuyusu için dava açmıştı. Şimdi başka bir firma yine CES, RES ve GES üçlüsüyle köyün tamamına yayılacak ve tüm yaşamı etkileyecek bir proje için çet süreci başlattı. Bu sürecin bir parçası olarak şirket ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla yarın yani 27 Temmuz Salı günü saat 14'te Orhanlı Köyü Orta Mahalle'deki kafede halkın katılımı toplantısı yapılacak. Söz konusu projenin iptal edilmesini talep eden Orhanlı Köyü sakinleri ve doğa severler 27 Temmuz'da halkın katılımı toplantısında tepkilerini dile getirecekler. Ve Türkiye'den gelelim Çin'e. Henan eyaletinde sağnak yağmurdan kaynaklanan selde 10 binden fazla kişi sığınaklara taşındı. Eyalet başkenti Zhengzhou'da bir saat içinde yağan yağmur nedeniyle şu ana kadar da 18 kişinin öldüğü tespit edildi. Şehrin metro sistemini taşarak yolcuları da suda mahsur bıraktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı'da ağır hasar aldı. Seller, Çin'in yağışlı ikliminde sık görülmesine rağmen ülkenin hızlı kentleşmesi ve iklim krizi nedeniyle son yıllarda etkisini çok daha fazla gösteriyor. Bu yaz Çin'in birçok yerinde aşırı hava olayları meydana geldi. Nitekim Birleşmiş Milletler, dünya genelindeki felaketlerin iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri nedeniyle çoğaldığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri, Petteri Thalas, Cuma günü Cenevre'de bir açıklama yaptı. Kuraklık, fırtına, sel ve mevsim normalinin üzerinde hava sıcaklıkları nedeniyle son 49 yılda dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Thalas yaptığı açıklamada şiddetli yağışlar genellikle iklim değişikliğinin bir işareti. Atmosfer ısınmaya devam ettikçe daha fazla nem birikiyor ve bu da fırtınalara... Ve daha fazla yağış olmasına ve sel ihtimalinin artması anlamına geliyor dedi. Talas'ın açıklamasına göre 1970 ile 2019 yılları arasında dünya genelinde 650 bin kişinin kuraklık nedeniyle öldüğü mevsim normalleri dışındaki sıcaklık derecelerinin de 56 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtmiş Talas Dünya Meteoroloji Örgütü'nden. Sivas'ın Gökpınar Gölü'ne yapılaşmaya açacak Sivas İl Genel Meclisi'nin kararı ile onanan Gürün Gökpınar Gölü, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı'nın yürütmesinin Sivas İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğu müjdesi geldi. Mahkeme 9 Ekim 2020 tarihinde onaylanan 1 bölü 5000, 1 bölü 1000 ölçekli plan değişikliklerinin durdurulma gerekçesi olarak söz konusu değişikliklerin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını olmasına gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki Gökbınar Gölü Havzası doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından ender rastlanan bir coğrafi yapı biricik bir yer. Bu karar doğal güzelliğiyle, alüvyon ile beraber aynı zamanda doğal kaynaklar üzerinde oluşmuş bu özel gölde telafisi mümkün olmayan zararlar Verilme aşamasında bu karar hepimize nefes oldu dedi. Evrensel'in haberine göre Sivas İl Özel İdaresi kurumlarının görüşlerini dikkate almadığını belirten Karakuşcan'dan yaşanan süreçle ilgili Gökpınar Gölü'nün göl çevresindeki faaliyetlerden dolayı tehdit altında olduğu, tehdit eden faktörlerin ivedi bir şekilde kontrol altına alınması, alanın korunarak gelecek nesillere aktarabilmesi açısından Alanın planlanan potansiyel doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi kapsamında değerlendirilip doğal sit alanı olarak koruma altına alınmasına karar verildiğine ve yapılacak olan ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi ve sonrasında tescil aşamaları sürecinde alanın doğal yapısına etki edecek herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini ifade etti. Sonrasında Gökpınar Gölü doğal sit nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi ve kesin korunacak alan olarak ilan edildi. Buna rağmen yapılaşma sürecinin önünü açan Sivas İl Özel İdaresi'nin başına buyruk davrandığını söyleyen Karakuşcan'dan mahkemede bilirkişi incelemesinden sonra göle telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle planlanan yürütmesini durdurdu dedi Karakuşcan'dan bu güzel haberi paylaşırken.